Can Dündar'ın bugünkü köşe yazısı ise şöyle. Bugüne dek yetişen her nesli kırıp geçirdin devlet baba. Özgürlük istediler dövdün. Bağımsızlık dediler astın. Demokrasi talep ettiler hapsettin, işkence ettin, ezdin. Vurursam, asarsam, yasaklarsam ufalarım. Sustururum, boyun eğdiririm sandın. Gencine düşman bir ülke yarattın. Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz marşıyla yetişen nesil senin hoyratlığına kurban gitti. Yerine her koyunun kendi bacandan asıldığına inanan, ülkesiyle hissi bağı kalmayan, umursamaz bir kuşak geldi. Öyle olmayanları da hala baskıyla ufalamaya çalışıyorsun. Ama senin dayak, Güneydoğu'da farklı bir sonuç verdi. Hani Diyarbakır cezaevinin foseptik havuzunda işkence yaptıkların, Filistin askısında sakat bıraktıkların var ya, hani seher vakti evlerinden alıp bir dağ başında sorgusuz, yargısız infaz ettiklerin, köyünü yakıp sürgüne gönderdiklerin, mecliste tutuklayıp hapsettiklerin, ana dilinde türkü söylemekten men ettiklerin. Onların çocukları terk edilmiş köylerine, kayıtlarının boş mezar yerlerinde, cumartesi annelerinin gösterilerinde, yitik babalarının resimlerinin asılı olduğu evlerde veya sürüldükleri kentlerde o acıları çekerek, bu öyküleri dinleyerek büyüdü. Bugün sana dağda silah sıkanlar, şehirde taş atanlar, Mecliste kafa tutanlar onlar. Her pedagog bilir. Asi bir çocuğunuz varsa dövmek, kömürlüğe kilitlemek çözüm değildir. Şiddete şiddetle tepki gösterir. Eşyayı yakar, evi terk eder... Size düşman kesilir. Onunla diyalog kurmanız derdini anlayıp çözmeniz gerekir. Oysa devlet baba senin hoyratlıktan başka usul bilmeyen despot kafan yaşananlardan zerrece ders almadığı için daha çok döversem, dilini kesersem, bayramını engellersem yola getiririm sanıyor. Gölge etmediğinde sulh içinde kutlanan bir bayramı yasanla cehenneme çeviriyorsun. İstanbul'da gazdan etkilenip ölen gösterici de Judy'de çatışmada şehit düşen polis de senin şiddete dayalı çözümünü endekslenmiş dar kafalılığının bedelini ödüyor. Geçen yıl resmi nevrozu bir hafta önceden başlatan sen bu yıl nevroz gününde kutlanır diye tutturdun. Daha kaç bayramı izne bağlayacaksın devlet baba? Hapishanelerin doldu, daha kaç kişi tutuklayacaksın? Daha militan taşıyan çocuk servislerini yoldan çevirerek, şiddet karşıtı aydınları hapsederek, barış yanlısı politikacıları dövdürerek, köşe yazarlarına yüklenerek bu işin üstesinden gelebileceğini mi sanıyorsun? Yasak kararınla, asıl provokasyonu sen yapıyor, bunlara dayak bile az diyenlerle, bir bayramı bile çok gördüler diyenleri birbirine düşman ediyorsun. Birbirinin çığlığını duymayan, komşusunun şehidine ağlamayan, asırlardır birlikte kutladıkları bir bayramda bile ayrı ateşler yakan bir ülke yaratıyorsun. Kangren hale getirdiğin meselenin çözümü için silah sıkmak, operasyon yapmak, cakas atmak dışında bir politikan var mı? Yoksa ılımlı Ahmet Türk'e yaptığın gibi karşı çıkanı gaza boğup polise yumruklatır, bastırırım diye mi düşünüyorsun? Öyleyse korkarım yarın çocuklarını görünce onları çok arayacaksın.